Vela ve Bara dersinde 6. aslın 8. dersindeyiz. 6. asıl selefi Salih'in akidesinde 6. aslın 8. dersindeyiz. Bundan önce 7 tane ders 6. aslın içinde olan keramet, ilham, rüya eee sihir, hasat, e, bugün de cinle ilgili. Bu altı tane, e, altı asılın içinde bu bir e, gaybi meseleler muallif altı tane, e, altıncı asılın altında toplamıştır bunları. Bunlar hepsi gayb ilgili olduğu için e, inanmamız itikad babına girdiği için Burada akide babında olduğu için bunu akide kitabında ve altıncı asılda al, almıştır. Cin nedir ehli sünnete göre? Akidesi nedir? Varlığı nedir? İnanması nedir? Ne yerler? Ne içerler? Nerede bulunurlar? Bütün detayıyla, bütün cinle ilgili inşallah bu dersi yapacağız. Ondan önce e, arkadaş metini okusun da Ondan sonra derse inşallah gireriz, Allah'ın izniyle. Bu günü cemaat, Allah Teala'nın insanları yaratmadan önce cinleri ateşten yarattığına ve onların insanlar gibi yiyip içtiklerine, evlenip çoğaldıklarına inanır. Cinler farklı grup ve taifelerden oluşurlar. Onlar bizi görürler, ancak biz onları göremeyiz. Onların gözle görülebilir şekillere girme kabiliyetleri, büyük güçleri ve sanayi ürünleri yapabilme maharetleri vardır. Onlar da dini, yüküm, dini yükümlülüklerle mükelleftirler ve hesaba çekileceklerdir. Onların kimileri Müslüman, kimileri de kafirdir. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara da peygamber olarak göndermiştir. Ona itaat eden cennete giren ona karşı gelip küfürle direten de cehenneme girer. İnsanların gözlerine görünmeyecek kadar gizli oldukları için cinti anlandırılmışlardır. devam ettiriyorlar. Allah-u Teala'nın cin şeytanlarını yaratmış olduğuna, bunların insanlara türlü türlü vesveseler verip tuzaklar kurduğuna ve onların yolunu şaşırtmaya çalıştığına inanır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Eğer onları uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Devam et Hepsi. Allah Teala hikmeti gereği onları dilediği kullarına musallat edebilir. Nitekim şöyle buyurmaktadır: Onlardan yettiği kimseleri sesinle sarsıntıya uğrat. Süvarileriyle, yayalarıyla onları yaygaraya bo, mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulunun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Allah Teala dilediği kullarını da şeytanların hilelerinden ve tuzaklarından korur. Nitekim o şöyle buyurmuştur: Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rabblerine tevekkül edenler üzerinde tevekkül edenler üzerinde onun bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak onu dost edilenler ve onu Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Evet. Bu özetçe cin meselesinin itikadı burada özetçe muellif zikretmiştir. Biz bunu teviye açolayacağız biraz daha da tay vereceğiz. Ee, cin lügatçe anlamı Lugatça anlamı Arapça'da zaten Arapça bir kelimedir. Türkçe'de Arapça'dan almış kullanıyor. Bu da Türkçe'nin bir güzelliğidir. Yani alternatif bir şey koymamış. Cin kelimesini koymuş. Asıl anlamına dönsek cin kelimesi bir şeyi örtmekten geliyor. Anlatabildim mi? Örtmekten geliyor. Gizlilikten geliyor. Mesela Ee, e, cin cen cünun cenne cennet bunlar hepsi aynen kelimeden te, Arapça'da örtüyor aynen şeyden geliyor çökten geliyor mesela cünun cenne nedir cenne yani delileşti Arapça'da aklı gitti neydi akıl örtüllü aklı yani. cin demişler buna ملان yani de cenn ne ne <gülüyor> Cennet nedir Cennet niye cennet demişler اناندہ وسائدہ جنت ندر جنت یہ دچھی Kapsıyor, içinde ne olduğunu bilemiyor. Yani cennet gibi bahçeler var, ağızlar var içini kaplamıştır. Bu lügacce de cinin anlamıdır. Ondan dolayı alemler diyorlar cine. Allah Teala niye cin dedi? Çünkü gözümüzde görünmüyorlar. Örtülmüşler. Bizden onların arasında bir perde var. Perde olduğu için bunlara cin demişler. cin nedir? Görünmeyen bir şeydir. Meselen e, bizde bir terim var. Diğer cin gibi adamdır. Nedir? Hızlıdır yani. O da bir sıfatıdır. Ama asıl Arapçada cinin anlamı nedir? Görünmeyen bir şeydir. Görünmeyen bir şeye ne derler? Cin derler. İşte cenelde cin dedik. Bütün bu Yaratıklara nispettir. Ama kötü cinin olduğu çocukların korktığı evhem gibi filan oldu ruh derler Arapçada. Türkçede de aynandır. Değil mi? Ruh gibi bir şey diyoruz değil mi? İşte odur. Daha korkutulcu oldu ifrit derler ona. Güclü oldu korkuttu ifrit derler. Bir sürü adları var terimde bunlar geçiyor. Anlatabildim mi? Bunlar hepsi neredendir? cinlendir Bu lügaccedir. Neden cin demişler? Çünkü görünmeyen bir varlıklardır. Görme ihtimalimiz var mı oları? Hayır. Hiç bir kimse cini kendi Allah yarattığı şekilde görme ihtimali insin yoktur. Hiç kimse göremez oları. İlla ki kendileri allah Teala kabiliyet vermiş bir şekille girenler. Yan insan yan hayvan o şekilde görebilirsin onu. Ama kendi hakikatiyle kimse cini göremez. Evet. Şimdi terimde cin nedir? Cin Allah Subhanehu Teala üç tane varlık yaratmış bu evrende. Biri Adem oğlu bizleriz. Babamızı eliyle cennetten yaratmış. En ikram edilen varlık Adem'dir. Onun neslidir. İki meleklerdir. Adem'i Allah Teala neden yaratmış? Çamurdan. İki Melekleri neden yaratmış? Nürden. Üç cinleri yaratmış, Ataştan yaratmış oları. Bu üçü, bu üç varlık var dünyada. Bu üç varlığın haricinde hiçbir şekilde varlık yoktur. Bu üç varlık var sadece dünyada. Tabi bunlar için yaratılan bazı nimetler var. Nedir o da? Hayvanlar var, ağaclar var, denizler var, meyveler var vs. Bunlar İnsanoğlu 3'ü yaratılmıştır. Anlatabildim? Onun haricinde varlıkların, bu üç varlığın haricinde varlık yoktur. Melekler mükellef değil, insten cin nedir? Mükellefler, akıl verilmiş, seçim hakkıları var. Onun için cin bizim alemimizden, İslam itikadinde bir varlıktır. Allah bunları ataştan yaratmış, bizim varlığımızdan ayrı bir varlıktır. Onlar bizi görenler, Biz onları göremeyiz. Gaybi meseledir. Bizim dinimiz gayb dini olduğu için inanmamız buna nedir? Şarttır. Çünkü Allahu Teala kendisi insanoğlu için bir gayiptir zatı olarak. Ama eseri olarak Rabbimiz olarak onu tanıyoruz. Rabbimizi nereden tanıyoruz? Eserinden tanıyoruz. Azamatından tanıyoruz. Ama kendisi gayiptir. başında غیبر جہنم غب تھر میل غیب تھر اسلام دینہ iman چوک Onun için biz ehli sünnet olarak صفات varlığına ایمان جینلغل ne yaparız ایمان درس Evet bu terim olarak Kur'an içerisinde birçok yerde tabi geçiyor. allah Teala bunları ne zaman yarattı? Cinleri. allah Teala cinleri insiden önce yaratmıştır. Yani Hazret Adem'den önce cinni yaratmıştır. Önce melekleri yaratmış, sonra cinni yaratmış, sonra Hazret Adem'i yaratmış. Ondan sonra da Hazret Adem yere inmiş. Ondan sonra Ademoğlu çok almıştır. Demek cin insandan önce yaratılmıştır. Bu da Hücur 37 e, e, 27. ayette وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُونَ Ondan önce ayette diyor velakat halaknel insanemin sal salimmin heme inmiş nun diyor insan oğlunu salsal heme nedir çamuru saf çamuru hamur e, Toprağı çamur yaparsın bekletirsin o bekler ondan sonra yaparsın onu Aynen bu şey yaparlar testi yapanlar var ya Yani fırına koyarlar. Onun gibi çamurdan yaratılmış insanoğlu. Ondan sonra diyor, onlardan önce 27. ayette diyor, onlardan önce cinni de neden yarattık? minnarin narin semum. Narin semum nedir? Ataşın özü. Ataşın özü nedir? Bir ataş olgunlaşta, tam olgunlaşta yanıyor. Böyle kalkıyor ataşı çıkıyor. Üstünde tam lehpesi gibi böyle sarı bir şey olur. O ataşın özüdür. Temiz ataş olur, öz olur. Ondan yaratmış allah Teala cin. Tabi bir rivayette de cin insandan önce yaratıldığı için yere yeryüzüne indirilmişler, yaşamışlar, aşireye gitmişler, kan dökmüşler, Allah'ın emirlerine karşı çıkmışlar. Ondan sonra Allah-u Teala bunlara e, iblisi göndermiş. O zaman iblis de çok salih bir kulunmuş, abidiymiş. Göndermiş. Bir orduyla bunları yok etmiş. Bunlar kaçmışlar hepsi iblisin önünde. İblis orada gurur cürmüş kalbine. Çünkü melekler bile, o rivayetlerde melekler bile iblisin emri altında çalışıyordu. Kumanda iblisteydir. Orada vururcular kalbini Allah-u Teala bunu bilir. İşte ondan sonra imtihan olur tabi. İblis babamızla hasattan dolayı Allah'ın emrine karşı gelir. Dışarıya atılır. Ondan dolayı diyorlar alemler Allah-u Teala derken meleklere Adem'i elimle yarattım. Sücde edin ona. Dediler ya Rabbi sen bunu yerde indireceksin. Bir de aynen kan dökerler filan Melekler nereden biliyorlar? İşte oradan biliyorlar. Bu bir rivayettir. E, Hasan e, kabul görmüş alimlerimiz yanında ama tam sıhhati belli değil ama itikade de muhalif değil. Onun için e, bunu zikretmekte bir mahsur yoktur. Alimlerimiz bunu kitaplarda da zikretmiştir. Evet. Bu böyle. Cin olarak, terim olarak ne zaman Allah bunları yaratmış eee Ee, varlıklardır. Bulara da biz inanıyoruz. İyidir, delil olarak cin meselesi nedir? Tabi cin meselesinde de ifrat, tefrit var. Bütün itikatta da var. Bir kısmı akıl mantıkla yürütülüşü ne yapıyor? İnkar ediyor. Bir kısmı de her şeyi cine bağlıyor. Artık kendi iradesi kalmıyor. Her şey onların elinde diyor. Onlardan korkmuş nevi ibadete çeviriyor. Onlara ibadet ediyor. ifrat tefrit biz musulmanlar olarak ehl-i sünnet özellikle ne yaparız ne ifrat ederiz ne tefrit onlara inanırız ama onlardan korkmarız çünkü allah Teala bize silah vermiş zikir silahı onları inşallah zikrederiz kim bu zini inkar etmiştir iblisin yoluna uyan iblis ne yaptı önceden Allah'ın emrine aklıyla karşı çıktı mantıkı nedir iblisin mantıkı o çamırdandır Ben ateştanım daha güçlüyüm Allah soruya çekmedi iblisi. Çünkü cehaleti yoktur orada. Mağzur değil. Bu bilinen bir şeydir Allah'ın emrine uymak. Onun için direkt ne yaptı onu? Rahmetten kavdu ebedi onu. Yeri rahmetten ebedi kavlan ebedi ataşta kalan, kalmaya mahkum oldu. Onun için e, ak, iblis ne yapar? Allah'a söz verdiği gibi Adem'in zürriyetini yoldan çıkartırım. Ne yapar o zaman? Bize gelir. Kendisi vurulduğu yerden bizi de vurmaya kalkar. Bu sefer ne fikir verir bize? İşte aklınız kullanın. böyle bir şey olmaz. Ümmette de maalesef buna uyanları var. İlk başta da bunlar mutezileler. inkar etmişler cinni. Ondan sonra onların yavruları akıl, mantık yürütenler bugüne kadar da devam ediyorlar. Biz ehli i sünnet olarak cine inanıyoruz. cin Kur'an-ı Kerim'de zikrolunmuştur. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar desen olara Kur'an-ı Kerim'de zikrolunuyor. Onlar ne yapıyorlar bu sefer? Cini tevil ediyorlar. Yani diyorlar işte bunlar hastalıktır, bunlar bilmem nedir. He, bir, bir yüz bin şeyle şey yapıyorlar ama biz Kur'an'da zikrolunduğu için, hadislerde zikrolunduğu için ehli sünnet itikat kitaplarında ma'lumun mined dini biz zarura yerine işlemiştir. Dinde zaruret olarak bilinen meselelerdendir cin. Yani cini inkar eden ne olur ehl sünnette? Kafir olur. İslam'dan dışarı çıkar. Evet. Cin bir sure var adlarına. surat cin. Cin surası. Adlarınadır. O surada da cin anlatılıyor. Ee, cin ve cinne bu kelimeler ve bunun muştakatleri bundan türeyen kelimeler eee 50 sef, sefer 50 sefer Kur'an'da tekrar olmuş. Yani 29 sure Kur'an'da cin ve can ve cennet e, tekrar olmuş. Ondan da ürüyenler aşağı yukarı 50 kusur sefer zikrolunmuştur Kur'an içerisinde. Allah Subhanahu ve Teala birçok yerde cinni Kur'an-ı Kerim'de e, zikretmiştir. والجان خلقناهم من قبل من نار سموم burada yaratıl, nasıl yaratıldılar zikrediyor Bir yerde de insan oğluna nasıl düşmandır cealna likul nabiin aduwwu'ş şeyatinil insi vel bütün peygamberlere cin ve ins şeytanlarını düşman kılı kıl, kıl, kılındı Bu da şeydir Bir rivayette peygamberler gönderdik diyor hem cinne hem insa Ya mahşeral cinni vel insi اَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ وَيُنظِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا دوام ادھر آیات بیل قسمی دا جن و انس عاجز دلیر اللہ ان شای نبول مخت دیور قُل لَئِنِ اجتماعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْ toplansalar bir araya bu Kur'an'ın bu Kur'an'ın misli getirseler yani bir rivayette on ayet bile getirseler getiremezler. Bir rivayette de bir ayette de eee cinle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüştükleri şey yapıyor. Ve iz ve sarafna ileyke neferen minel cinni istemi'una'l-Kur'ane. Sana bir cin kavim geldi Kur'an içerimi dinliyorlar. Birçok rivayette aynen şeyde ayetlerde Kur'an-i Çerim zikir olunuyor. Hatta Kureyş Allah Subhanehu Teala eden Kureyş'in inancında, Mekche ehli inancında ee, cin allah Teala haşa ve kefe cinnen evlenmiş çocukları melekle olmuştur. Bu ayette geçiyor ve وَجَعَلُوا ve Beynel الْجِنَّةِ نَسَبًا O ayette buna delalet ediyor. Çünkü kafir kureyşler buna inanıyorlar. Yani cin Kur'an-ı Kerim'de birçok dataylı gitmiş. Yani inkar edecek hiçbir terefi yoktur. Biz buna mutlak inanıyoruz elhamdülillah. Bizim de bir sorunumuz bu konuda yoktur. Evet hadislere gelirken bir sürü hadiste, yüz kusur hadiste cin zikrolunmuştur. Yüz kusur hadis cinle hadisleri toplasak var İmam Bukhari'de 16 hadis rivayet olmuş. Müslim'de 13 hadis. Tirmizi'de 10 hadis. Nesai'de 3 hadis. E, Abu Dawud'de 8 hadis. İbn-i Mace'de 5 hadis. İmam Ahmet'de 67 hadis. İmam Darimi'de 6 hadis zikrolنیشتر. Bu nedir hepsi? Cinnenیلی. Yیجاگلری, içeگلری, nerede yatacakları, nasıl insana aziyet vermeleri. Hepsi <Sessizlik> bunlar Nereden bize gelmiş itikadimiz Hadislerden gelmiş. Yani biz itikadımızı hadislerden, e, Kur'an'dan o hadislerden alıyoruz. Ondan dolayı cinin varlığını ispat etmeye cereç yoktur. Çünkü Kur'an ve sünnet cini ispat etmiştir. Hem de Kur'an diyor işte geldiler peygamberden dinlediler nasıl İslam oldular e, gösteriyor. Datayı da nerede geliyor? Hadislerde geliyor. Onları da inşallah zikredeceğiz önümüzdeki. Yani alimlerimiz diyorlar ki, cinin varlığı mütevatır olarak dinlen, bilinen bir şeydir. Ayrıca bütün peygamberler Hazret Adem'den Resulullah'a kadar bu cin akidesini, bununla gelmişler mütevatirdir, sahihtir. Biz buna kesin inanıyoruz. Cini inkar eden nedir? Kafirdir. Çünkü dinden bilinen bir şeyi inkar etti. Evet. Bir de ayrıca bütün dinler cini ikrar ediyor. Yani Hristiyanlık, Yahudilik ve bütün diğer dinlerde dini inkar inkar e ikrar ediyorlar. Velevçiyi eğer kitapsız isalar ne derler ona? Kötü ruhlar vesaire. Mesela bunlar hepsi cindir. Hiç kimse cini inkar etmiyor. İlla akılsızlar iftirayla kendilerini akla mensup ediyorlar. Halbuki akıl cinin olduğunu kabul ediyor. Evet. Yeni bilime gelsek, yeni bilimde cini inkar etmiyor. ispat ediyor. Çünkü bak bugün de doktorlara gitsen, şeye gitsen, ilim adamlarına gitsen, hepsi olan üstü bir cücü var bunu biliyorlar ama nedir bile bilemiyorlar Çünkü inanmıyorlar doktorlar gidiyorsun bazı hastalarda Doktor aciz kalıyor bu eskiden de var yeni de de var şu anda çok doktor var acizdir Abba adam diyor sarah hastasıdır mesela çarpılmış yani bir şey olmuş ne olduğunu bilmiyoruz diyor ama buna ne veriyorlar şakinleştirici veriyorlar bu adam hayatını ruh gibi devam ediyor Ama ilaç yoktur. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Tıp bildiği şeye ilaç verir. Tespit eder hastalığı, o hastalığa ilaç üretir yoksa. Bak şimdi kanserinin ilacını arıyorlar. Tespit etmişler hastalığı ama ilacını bulamıyorlar. Bir kısmını buldular, bir kısmını da bulmaya çalışıyorlar. Bir gün olur, bularlar. Ama allah Teala kanserini bulsalar da merak etmesinler, bir hastalık yeni çıkar, bu böyle gider zincirleme. İcaz babından öyledir. İnsan oğlu her zaman Allah diyor size ve ma utitun minel ilmi illa qalile. Bir tutam ilim verdik size, akıl verdik, ilim verdik. Allah'ın ilminde bizim ilmimiz ne kalır? Bir tutam kalır. O ilimle bak biz uzaya kadar gidiyoruz. Anlatabildim. İşte ondan dolayı tıp da acizdir ama ispat ediyorlar olan üstü ne var? Bir şey var. Bir şey daha diyelim burada bir Mesela size derler ki yani de belcesel filmlerinde yani televizyonlarda yani filmlerde oynatırlar. İşte uzaylılar var. Ufu mu diyorlar? Ufular. ufular geliyor, ufular göründü. Bunlar hepsi hikaye Bunların aslı yoktur. Yani bunlar şu anla ilmi olarak ispatlanmamıştır. Nedir bunlar? Yen yani filmler yen yani hikayelerde kalmıştır. Ufu zaten bilinmeyen mesneler Evet, yani Bilinmiyorlar bunlar ne olduklarını. Demek ki bilinmeyen şey nedir bizde? Cindir. Gözükmüyor. Adı üzerinde cindir. Yani bunlar olabilir. Bazı şeyler görüyorlar. Bazı hissediyorlar. Cinin o şeylere imkaniyeti var. Geleceğiz şimdi. Görünmediği için bunlar ne diyorlar? Uzaylılardır. Daha fazla üstün teknolojiler var. Bununla ne yapmışlar? Film üretiyorlar. Belgeseller üretiyorlar ama hayaldan üretiyorlar. İşte Biz ne diyoruz? Biz üç varlıktan bu evrende fazlasına inanmıyoruz. Kim inansa da sapıtır. Eğer israr etse Allah kurusun kifre de girer. Çünkü hiçbir şey zikrolunmamış. allah Allahu Teala bu dünyayı yaratmadan önceyi zikretmiş, en sonunu da bizim için zikretmiştir. Eğer böyle bir varlık olsaydı, bize silahla saldırsaydılar, bunu muhakkak Resulullah haber verirdir bize. Bizim öyle bir dinimiz var ki, kıyamete kadar bütün ince ince detaylar anlatılmıştır hadis kitaplarında. Nasıl kıyamet kopacak? Nasıl? İyidir. Çin diyor deseniz evet 1400 senedir Resulullah'ın anlattığı matemat doğru çıkıyor. Ne kaldı? 40 sene mi kaldı? 400 sene mi kaldı? 1000 sene daha kaldı? 2000 sene bilmeriz. Olar da doğru çıkar muhakkak. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bu kitap, bu vahiy Nereden gelmiştir? Bu dünyayı, bu evreni yaratandan gelmiştir. O aneyisini biliyor. Evet, ondan dolayı bizim hiçbir müşkületimiz yoktur cinleyicili. İlim de bunu ispat ediyor ama inanmadıkları için nedir? İnkar ediyorlar Evet Evet, de hayret için dediler, bir gün gelir, muhakkak bunu şey yaparlar. Biz ima, iman edenler olarak biz ne inanırız? gizli bir varlığa inanırız. Onun da, şimdi geliriz inşallah, onun da gücüleri var. bu Bazı işleri yapabilir. Dedik ki cin, insandan önce yaratılmış. Neden yaratılmıştır? Ataştan. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارٍ سَمُمْ Hücür 27. ayet. Rahman 15. ayette. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ Maricin مِنْ نَارٍ Mâricden, cenab nedir? o ataşın neydir? Özüdür. Yani ataş olgunlaşmış, böyle maviye dönüşür yanar böyle dumansız dumanсыз ataş özü oradan yaratmıştır. Eyidir bazı insan diğer o ataştan yaratılmışsa o Allah Teala nasıl bunları bir de hesaba çeker ataş hayata? E Allah Teala özünü ataştan yaratmış ama sonradan olayı da bir heyete getirmiştir. Nasıl insan oğlunu çamurdan yaratmış? Ama bizim şu anda çamurdan ilakamız var mı? Yoktur. Ama demek ki Allah-u Teala özünü orada yaratmış. Ondan sonra allah Teala her şeye kadirdir. Bunda bir sorunumuz yoktur. Müslümde bir e, Hazreti Ayşe'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hulikatil melâiketu minen nur Melekler nürden yaratıldı. Vel canne minen nâr cinler cinnler ataştan yaratıldı وَخَلَقَ آدَم مِمَّا وَسَفَ لَكُمْ آدم de bize anlatıldığından yaratıldı o da nedir çamurdan yaratılmıştır evet cinnin kat çeşidi var cin dedik ataştan yaratılmış ondan sonra ne olmuş ee, değişilmiş kendi Ee, yaşayacak, yiyecek, içecek, çok alacak bir hale gelmiştir. Nasıldır bunu? Bunu hiç bilemeyiz biz. Çünkü ne cini görmüşüz ve ne görebiliriz. Onun için biz buna inanırız. Eğer gelseydi biz cini görseydik, o zaman ne olurdu? he? Ne olurdu? İmtihan kalmazdır. Bu dünya imtihan tarlasıdır. Mesela biz cinni görseydik, balıklar gibi, hayvanlar gibi o zaman kimse imtihan tanısı olmazdır. Hiç kıyamet gününde bizi imtahan eder mi Allah Teala'den? Siz ineği var dünyada inandınız mı? Bitmez. Neden görüyoruz? Kimse ineğin olduğunu, hayvanın olduğunu inkar etmez. Onun için gaybi mesele olduğu için itikadi mesele olmuştur. Evet. Şimdi cin kat çeşittir. Cin hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cin 3 sınıftır. Bir sınıf diyor kanatları var uçanlar havada. Bir sınıfta yerde yaşarlar. Hayvan kılıfına girerler. ilan çöpek kılıfına girerler. Ve sunfun ve sunfun yuhalluna Bir sınıfta ne yaparlar? Kılıflara girerler. استحدر خلف صنف تر دماغ محادث دہ صاحب طرب نے حبان امام البان یعنی جین biri صبح جین girer birisi ilan چوپ halinde devam eder hayatını O birisi de havada uçabilen sınıflardandır. Bunu da Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın bütün cinler hizmetindeydi. Hepsine Hazreti Süleyman dillerinden bilirdi. Hepsi de Hazret Süleyman'dan korkardılar. En büyük ifrit, en güclü yer üzerinde ifrit Hazreti Süleyman'a gözünü kaldırıp bakamazdı. Allah Teala o gücü de ona vermişti. O peygambere vermişti. Evet 13 Hazreti Süleyman dedi bana bir cüz ver benden sonra kimseye verilmez. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir şeytan diyor geldi üzerime ataşı vurdu istedi beni yaksın namazda diyor ben de Allah beni muktedir etti onun üzerine tuttum onu. Tuttum onu öyle sıkıştırdım boğazından dilinin ıslığı elime geldi diyor. Hazret Kardeşim Hazreti Süleyman'ın duası hatrına geldi saldım onu. Sal, eğer bu duası olmasaydı bağlardım şeye de sutuna, caminin sütununa bırakırdım sabah çocuklar onunla alay ettiler oynasınlar. Evet. Demek ki bu nedir? Bu cinin her yerde olduğudur. Şimdi cin nerede yatar, nerede kakar? Meskenleri nedir? Cin her yerde var. Nerede insan var ise orada var. Nerede? Yer üzerinde, havada, deniz altında cin yaşar. Cinin özel bir yeri yoktur. Ama cin, cenelde insanoğlu gibi, cenelde marit olduğu için, yani Allah'u u Teala'ya karşı geldiği için, musulmanları cinlerin de azdır. İnsan daha azdır musulmanların. Onun için cin nerede yaşar genelde? Pislik yerlerinde yaşar. Nerede bir haraba var? Nerede mazar, mazarlık var? E, el ayağı ulaşmayan yerlerde, muaralarda, e, e, yer, yer yarılmış, duvar yarılmış onun aralarında, görünmeyen yerlerde, vahşet yerlerde, karanlık yerlerde, buraları seveler tercih ederler. Buralarda yaşarlar. Musulmanları da celir insanoğluyla evde de yaşar. Anlatabildim mi? Bizimle burada şu anda cinler var. Musulman cinler gelmiş dersleri de dinliyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler içinde gönderilmiştir. Rahmeten lil alemin. Ha? Alemlere gönderildi. Cin de alemdir. Ey eee allah Teala diyor ki hem cinlere hem şeylere Resul gönderdim. ehli sünnet icma ediyor. Re, cinin Resulü peygamberlerdir. Bütün insin peygamberleri cine de nedir? Peygamberdir. Onun için peygamberlerin vadisleri de cine nedir? Tebliğçidir. Onun için nerede e, davet var Nerede alim var, nerede tebliğçi var, orada Müslüman cinler olur. Musulman cinler aynen bizim gibi namaz kılırlar, aynen bizim gibi haca giderler, umra yaparlar, bizimle oturup derslerde de ders dinlerler, giderler ondan sonra da davetlerini de yaparlar. Evet, şimdi cinler dedik ki, nerede yaşarlar? Çirkin yerlerde, karanlık yerlerde, kötü yerlerde, Onun için bu yerlere girmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, banyoya girdin, tuvaletlere girdin. Yen, kaza, haca yapıyorsun. Açık alanda. Buralarda ne deyersin? اللہم مینی اعوذ بک من الخبثی و الخبثی و الخبثی خبثی nedir? Ee, Cinin erçeği خبائثی dinin dişisidir bunlara بلardan sene sığınırım. Çünkü olabilir bir cinnin üzerine oturursun, pislersin. O da senden, sana aziyet verir. Çünkü sen onu aziyet verdin. Ama Allah'a sığınsan, Bismillah desen ne olur? O çekilir, yok olur. Sana aziyet veremez. Onun için ehl Sünnet bu konuda icma etmiştir. Neye? Musul, cinin musulmanları bizimlendir. Çafirleri de celiller bize aziyet vermeye çalışırlar. bizim aramıza da gelirler, bize aziyet verirler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eve girerken he, Bismillah diye kapıyı açtın selamu aleyküm diye ev sahibine. Hatta evde kimse yok içeride salamını ver. Orada melekler var. Sen Bismillah dedin, salam verdin şeytan seninle Resulullah deyip eve giremez. Atbağına diyor dönün. Bu gece ne akşam yemeği var ne yatmak var bu evde. Çünkü giremedi. Yemek yerken Bismillah dedin, şeytan eliniz atamaz. Giderler, çekilirler. Ama kim kalır seninden? Şey, musulmanlar kalır. Bazı sahabilerden, tabi'inlerden rivayet var. Musulman cinler bizimle evlerde yaşarlar. Tavanlarda yaşarlar. Biz yemek yerken inirler bizimle de yemek yerler. Onun için Resulullah diyor, yemeği yedin, Döküldü o, dökülmüşü al. düşmanına bırakma. O düşmanın kötü cin, kafir cin, fasih cin gelir yer. Parmağını yala. Kalmasın bir şey. Çünkü ondan faydalanır. İşte bu nedir? Ee, bu da e, cinin meskenidir. Cin her yerde var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Nehyetmiştir. Bir yere yalnız gitmek, karanlık yerlere yalnız gitmek, sefere yalnız gitmekte de ne yetmiştir? Nedir? Bu cine, cinin zereline muarraz olursun. Hatta bir tane küçük ebdesini yaparken yarıklara, yerde yarık var, çatlaklar var, oraya yapmayın diyor. Ve o cinin meskenidir. Belki orada bir kötü cin var, sen üzerine küçük ebdesini yapıyorsun, ona eziyet verirsin. Çocuğu var, öldürürsün, bir şey olur, çıkar sana. zerar verir. Allah-u Teala bizi, bizi onlar bizi görüyorlar, bizi onları görmüyoruz. Ama bize bütün kriterleri, yolları Allah-u Teala bize göstermiştir. Onun için, bu intiham tarlası ol, olduğu için, tabi biraz zorluk çekeriz ama hem biz bu dünyada kazanırız, hem o, o bir dünyada da kazanırız. Eğidir cinler dedik, ne yerler ne içerler, bizimle yerler, bizimle ni içerler. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ki da cinni. Bir davetçi geldi bana, dedi dedi bir bir geldi seninle görüşmek istiyor bunlar da Nusaybin'den gelmişler. Cinin en iyi, en iyi cin, en, en cin e, bu bir başka rivayette geçiyor diyor ki Resulullah diyor ciddim olardan Kur'an okudum onları için. İslam'a davet ettiğim İslam'ın şertlerini onlara öğrettim. Benden yemek sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara dedim her çemik her çemik Allah'ın adı üzerine Allah'ın ismiyle kesilen hayvanın çemiğini yiyebilirsiniz. Elinize eti de düşse yiyebilirsiniz. Davarlarınız için de davarlarınız için de insanoğlunun davarlarının neyi? E, fışkısı sizin için yemektir. Da, sizin merkepleriniz için. Evet. Demek ki musulman cin her şeyi yemez. Ama gayri musulman ne yer? Her şeyi yer. Allah'ın ismi zikrolunmayan e, üzerine yer. Bugün de bakıyorsun bir musulman Araştırıyor. Bu hayvan nasıl kesildi? Musulman mı kesildi? Kan döktü mü? Ee, yoksa bir kafir mi kesildi? Yoksa bu dışarıdan mı geldi? Soruyorsun. Neden musulmansın? Dinin gereği. Zinin de musulmanı öyledir. Ama her musulman olan ins, insanoğlu ve cin ne yapar? Laubali'dir. Her şeyi yer. Donuz eti de yer. Kanı da donduruyorlar, kesiyorlar. Sendeviz yapıyorlar. Onu da yerler. Ondan dolayı رس اللہ صلی اللہ علام دیلن رسول اللہ صلی اللہ علم نن aleyhi اللہ yani onu, yani başladın سن da باشل başlar. istersen seninle düşmanın مس yemesin eve اللہ دے مسن سنسم اللہ دم ne رسول şeytan yatar ne de yemek yer Ne kadar büyük bir nimet. Ufak bir kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Eve girerken deriz inşallah cin bizim evimize girmez. Cin'in eve girmemesine demektim. Yani sen o gün rahat uyursun. Cinin şerrinden uzak olursun. Hayat ne zamana kadar böyle devam edecek? İmtihandır bu dünya. Böyledir. Ondan dolayı arkadaşlar binde bir tane cennete girer 999 tane İblisin gittiği yere gider. İşte bu çok önemli meseledir. Bir de gelelim cin ee, ne suratına girebilir? Şekillenebilir. ehl sünnet itikadında cin her surata girebilir. Bütün hayvanın suratına girebilir. Deve, inek, koyun, at, katır, eşek, bütün ilan, çöpek, çedi bunların suratına girebilir. İnsanoğlunun da kılıfına girebilir Bu hadislerden sabittir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki siyah köpek şeytandır. Öldürün onu. Yani sadece tam siyah köpek. Hiçbir tane kıl bayaz olmama şartıyla. İlanları öldürmekte bilirsiniz Resulullah'ın emri var. İlanları öldürün. Ama ev ilanlarına üç gün izin verin. cin olabilir o. dersiniz üç gün, Bismillah çık dışarı buradan. Üç gün sonra gitmesi o normal ilandır. Eğer üç gün sonra, e, ciddi üç gün içinde cindir, çıkar terç eder o Evet. İşte cin her şekilde şekillenebilir. Bunda bir sorun yoktur. Bu tarih tarihanda sabittir, aklında, mantıkanda sabittir. Ama insan şekline girer, Evet girebilir, görünebilir. Mesela, Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda cin şeytan özellikle şeytan ne suratında geldi? Bir Necdi, Necit aşiretinin büyüğü kılıfına girdi. Dedi işte kapı Darun Nedva vardır. Orada toplanmışlar. Bedir Savaşı'nı yapacaklar. Dedi ki ben ...kapıda durmuş dediler... ...ne bekliyorsun dedi ben sizinle... ...fikir alışverişine ortak olmağız... istiyorum Gel dediler... ...kimsin sen ben dedi necit Şeyhi'yim. Orada işte fikir verdiler... ...birkaç... ...fikir verdiler karşı çıktı... ...sonda dediler işte bir tane... ...her kebileden bir tane dedi... ...tam bu fikir özüdür. Ondan sonra Resulullah'a... ...öldürsüler... ...her kebileden bir tane öldürsüler... ...o fikire katıldı... Bir rivayette de Surakafi şeyinde geldi Bedir savaşında. Dedi ben sizinlenim. Benim kabilem sizinlendir. Ondan sonra e, savaş başla, başladığında Bedir savaşı kaçtı. Dediler nere kaçtın? Dedi ben gördüğümü siz göremiyorsunuz. Cibril aleyhisselamı gördüm meleklerden. Bedir savaşında kaçtı. O da hayattan enfal suresinde zikroluyor ve idyam kuruna bi kelle ve idyam kuru bikel lazina kafar li yuthbituka au yaqtiluka au yukhrijuka ve yamkununa ve yamkulullah vallahu khayrul makirin bir de enfal suresi 48'de ve yoktur. Siz çok güclüsünüz. Sonra ne yaptı? خالفس سورا نیپت و انی جار لکھم سزا نئی ارخانس نئی الفی sırtını çevirdi kaçtı کھسائی کشت ونی اون minkum Ben sizden beriyim. Sizin amelinizden beriyim. Size katılmıyorum. Nerede dediler sen katılmıyorsun. Sen bizimle neydin? İnni arama la teravun. Ben gördüğümü siz görmüyorsunuz. Cibril aleyhisselami görüyor. Cibril aleyhisselami ne olduğunu şeytan çok insan daha iyi bilir. Sonra ne dedi? İnni akâfullah ve allahu şedidul Onun için رین اللہ شہ روبین اللہ چوک مسلمان روبی ایما کورٹار Ee, şey şeytan birçok suratta girer. Bir gün bir rivayette diyor ki Abu Hureyra rivayetini hepimiz biliyoruz. Abu Hureyra'ya geliyor. Sadaka hurmasından yiyor. Resulullah diyor ne yaptı misafirin gece? Diyor işte dedi çoluk çocuğum var. Beni affet. Bu sefer affet bir daha dönmem. Resulullah diyor bir daha döner. Üç kere dönüyor. Üçüncüde Abu Hureyra gece yakalıyor onu diyor Resulullah'a teslim ederim seni. Diyor beni teslim etme, ben sana bir şey öğreteyim. Ne öğretirsin? Diyor ayetel kursu oku. Sene şeytan sabaha kadar yaklaşamaz. Salıyor onu. Resulullah diyor ne dedi sana? Dedi böyle dedi bana. Dedi doğru dedi ama kendisi yalancıdır. Anlatabildim. Yani bu insan kılıfına girer. Bir rivayette İbni Umar diyor ki oturmuştuk bir tane geldi. Çok çirkin bir suratlı bir Bedevi girdi içeriye, Çirkin bir suratlı, dağılmış her yeri, üstü başı ins, bele çok pis kokuyor. Leş gibiner kokuyor. Böyle kokuyor. Cirdi saygısızlıkla girdiği insanların arasından Resulullah karşıda oturmuş önünde oturdu. Dedi ya Muhammed, ee, ee, dedi ya Muhammed, göğü e, seni kim yarattı? dedi Allah. Dedi semayı kim yarattı? dedi Allah. yeri kim yarattı dedi Allah dedi Allah'ı kim yarattı böyle derken Resulullah Subhanallah dedi elini tuttu yüzüne böyle tuttu yüzüne bu arada o Resulullah başını kaldırdı o adam yoktur önde dedi nerede o adam getirin benim için onu Düğürler, Resulullah başını elinde o kalktı gitti diyor hele camını dönmemiş biz kaçtık peşinden koştuk ama bulmadık onu Geldik dedik ya Resulullah bu kayboldu birden. Dedi o işte şeytandır geldi sizin kafanızı karıştırıyor. Demek ki insan kılıfına girebilir. Hatta Ammar meşhur rivayette Hazreti Ali'nin rivayetinde Ammar'ın karşısına çıkmıştır. Siyah bir kul köle gibi su almaya gitmiş Resulullah'a. Üç sefer onu ne yapmış? Cüleş yapmış onunla sıkıştırmış onu. Resulullah'ta gelirken haber vermiş demiş. Ammar şeytanı galip geldi. Demek ki cin insan suratına da girebilir. Evet, zaten ilan dedik köpek bu suratlara, çeli suratına girebilir. Onun için biz bulardan korkmamamız lazım. Çünkü biz bize aziyat veremez. Kim aziyet verir cin kim inanmıyorsa yen yani tedbiri elden bırakıyor. Tam kafiri ise aziyet vermez. Bak bugün de kafirlere çok aziyat verilmiyor. Neden? Çünkü birbirlerine aziyet vermezler. Aynen yoldadılar. He? Aynen yolda devam ediyorlar. Ama Çin'e çok aziyet verilir. Mümine aziyet vermez cin. Çünkü yapamaz. İstese de bile edemez. Ne olur eli tetikte durar cinlinin kafir cin senden intikam almak istiyor ama sana yaklaşamıyor. Ama eli tetiktedir. Ne zaman gaflet tavlasa sene zerel verir. Ne zaman ular gaflatı? Bismillah unutursun. Ayetel Kurslu'yu unutursun. Allah'a tevekkülü unutursun. Gaflata düşersin. O zaman gelebilirsin. Onun için arkadaşlar onun eli tetikteyken bizim de elimiz tetikte olması lazım. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Yorlarım. 30 sene yorlarım. Ondan sonra ne olur? Yan gelir ebedi hayatta yatacağız. Bu dünyanın şeyi budur. Kuralı böyledir. Evet. Ee cinin kudreti nedir? Arkadaşlar, cin'e Allah Teala verdiği kabiliyeti inse vermemiştir. Allah Teala cin'e akıl vermiş, seçme hakkı ama insan oğluna aklın çok üstününü vermiştir. İnsan oğlu akıldan, aklıyla bu dünyaya ne yapıyor? Bin nevi hacim alıyor. Aklıyla Zinin de aklı var, mükelleftir. Ama gücü var cin. Gücü çok büyüktür. Allah-u Teala öyle güc vermiş dedikçe havada uçarlar, şekillenirler. Hatta Hazreti Süleyman'ın okusak sahih hadislerde cinler ne yapıyorlar? Denizin altına gidiyorlar, denizin altından bir cevheretleri çıkartıyorlar, yüzlü şekilde ev yapıyorlar, dağı yerinden söçüp getiriyorlar. Belkis aleyhisselamın Tahtı şeyini, şatosunu Yemen'den ifrit dedi Hazreti Süleyman'a. Sen makamından kalkmadan Yemen'den Beytil Mehdise Filistin'e getireceksin. Makamından kalkmadan. Dürler o makamda alimler dürler 15-20 dakika otururmuş Hazreti Süleyman. Demek ki bunların çok büyük cücleri var. Allah-u Teala bunlara o cücü vermişler. Hızlı uçarlar. Hızlı giderler. Ani giderler, samaya çıkarlar. Ne olur samaya çıkandılar? Eskiden gidermişler, melekleri bile dinlemişler. Yani dünya samasını geçermişler. Şimdi insan oğlu bu kadar gücüyle, bu kadar füze müze hala aya ulaştı ulaşmadı da bilmiyoruz. Zor, zor gidiyorlar yani. Demek ki cinin Allahu Teala çok gücü var. Buna da biz inanıyoruz. Eyidir cin dedik mükelleftir. cinler mükelleftler bunlarda mükellef için peygamber geldikleri için bunlarda müminleri var kafirleri var bu da cin suresinde 14. 15. ayet Allah Teala onların dilinden diyor ki cin suresinde inna minnal muslimun ve minnal qasitun faman esleme ve amma alqasitun fekanu li cehennem da var inkar edenler de var Musulmanlar doğru yolu bulmuşlar. Kasıtlar da inkar edenler de cehennemnediler. Sonra ondan öncekinde وَاِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قَتَدَ Biz de ayrı ayrıyız. Cinler bir kısmı musulmandır, bir kısmı kafirdir, bir kısmı fasıktır, bir kısmı musulmandır ama fasıktır. Bizimkiler gibi. Yani musulmandır ama laubalidir. yan namazını kılmaz, yan içki içer, yan vesaire, bu cinde de var. Anlatabildim mi? Ee, cinler ilk ne zaman musulman oldular? Dedik ki, cinler eskiden giderdiler, kulaktan melekler konuştuğu, dünya samasında melekler, emir geliyor samadan, yere inmeden önce melekler aralarında konuşurken cinler o bir iki kelimeyi alırdılar, gelip burada E, büyücü şeylere ne diyorlar cinnenler. Kâhinlere ne verirdiler? <gülüyor> Haber verirdiler. Kâhinleri aldatırdılar. Bir doğru serlerler. Bin tane yalan çıkardır tabii. Hücum baktılar. Bu şey oldu. Kesildi bu. Artık oraya gidiyorlar. Şahap geliyor. Şahap nedir? Yıldız akıyor. Onları ne olup? Kavalıyor. Kaçıyorlar. Yakıyor İlleçi dediler bir şey oldu. Kıralları bir şey gönderdi. Dedi gidin bak yer üzerinde dolaşın ne olay olmuş. Geldiler baktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide ashabıyla sabah namazı kılıyorlar. O vadide Mekche'de. Kılarken eşittiler Kur'an'ı dediler işte budur. Demek Kur'an geldi. Döndüler ümmetlerine haber verdiler. İşte bu da cin Surasında aynen geçiyor. Bu olayı da e, İbni Abbas Bukhari'de anlatıyor. Bu olayı aynen olduğu gibi ben özetini anlattım size. Ee, diyor ki döndüler. İnna yehdi biji, velen ahada. İşte bundan sonra cin surası inmiş. جین سزاؤ سورہ جھین سورا سنمس کُل اویہ فرو جی نمایا جی Ondan şey, ondan sonra sonra sonra işte İbn Abbas diyor ki bu bu sura indi o olaydan sonra anladılar ki, nedir? Innehu peygamber gelmiş. Ondan sonra bir رسول اللہ صلی اللہ درنی عباس رسول dedi gel گیل Ben gidip cini davet edeceğim. Bu şeyleri gelmiş. Diyor bana bir yere geldik Mekke'nin dışında. Geldik bana dedi dur burada sen. Hiç kıvırdama buradan dedi. Beni bekle. Diyor ben de elimde kılınçım bekliyorum. Baktım Resulullah ciddi Gözümde küçüldü yani böyle uzaklaştı. Baktım yukarıdan insanlar iniyor. Böyle insan şeyinde ellerinde ataş iniyorlar Resulullah'ın yanına. Hatta bir ara korktum Resulullah üzerine. Kılıncımı çektim. Yani gideyim oraya. Bir de aklıma geldi Resulullah dedi sen burada dur. Durdum orada. Gelirken de Resulullah'a anlattı dedi. Ben işte öyle yaptım dedi. İyi oldu gelmedin. Maksat nedir? İbni Mesud onları gördü. İnsan şeklinde iniyorlar. olar işte cin idiler. Resulullah'tan oturdular. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara tebliğ etti. İyidir cin... mükellef ise tebliğ tavar ise kıyamet gününde ins gibi hesaba çekilir. Onun da terazisi var. Salih amel, musaiyetler, kötü ameller ne olur tartılır. Cin de ataşe gider. Cinin de muslimanı cennete gider. Evet. Eyidir insten cin ilişkisi nedir? İnsten cinin ilişkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve cin yer üzerinde yaşamaya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor onun için her kişinin yanında bir karin var. Ayatta de geçiyor karin. Nedir karin? Yani seninle olan bir cinni var. Karindir bu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ömer şeytan görürken bir vadide o bir vadiye kaçıyor. Yani onun karini kaçıyor şeytanın. رسول evet, Sen seni yoldan اللہ için her zaman kulağında ne yapar? Baş başa verir. Baş başa verir. Onun için cinin ömrü insandan çoktur tabi. Cin çok yaşar. Yüz, bin sene yaşar, 500 sene yaşar. Ama insanoğlu en çok yaşasa yüz seneyi geçmez. İstisnaler halici. İşte buradan da cin öldükten sonra insanoğlu ne oluyor? Kendisi kalıyor başına. Bu sefer ne yapıyor? İnsanoğlunu fitneye sokuyor. Bu ruh çağırıyorlar. Ne diyorlar Tüyüce'de ona anlar? Ruhları çağırıyorlar. Ruhları çağırıyorlar. Bazı şeylerde oturuyorlar, ruh çağırıyorlar. Filan ölünün ruhunu çağırıyorlar. İşte soru soruyorlar, cevap veriyor. Ee, Tahzirul arvah diyirler buna. Bir böyle şey var. Var Avrupa'da da var. Bunu batılılar da yapıyor. Ölülerin ruhunu çağırıp soru soruyorlar. sen kim öldürdü? Yan paranı kim aldı? O cin. Çünkü onundan olduğu için he, bütün o yaşadığı insanın püf noktasını biliyor. Onun için orada gelir o oturanları da aklını karıştırır. Onun için bir ara kırklarda, 50lerde 60'larda bu ruh çağırmak Avrupa'da zirvat yaptı. İslam alemine de aktarıldı. Bir sürü fitne yaratıldı İslam aleminde. Ama elhamdülillah İslami uyanış çıktığı için bu şeyler artık yürümüyor. İşte alimler diyorlar o cindir, Celir gelir, işte lambaları kapatıyorlar, ondan sonra çağırıyorlar, bir sihirci bir şeyler okuyorlar. Helbuki hiçbirisinin aslı yoktur ama o cin, onları koyuyor, çifreçler orada. Ondan sonra o ölünün suratında geliyor, görersin de onu, görünürsene ölünün suratında hayalet gibi... Ondan sonra sorarsın, cevap verir sana. Aynen cevabı da verir. E, hakikaten o ölü o başka bu şeyleri kimse bilmez ama o cin biliyor. Demek ki bak bizim dinimiz ne kadar bir güzel dindir. Her şey yeri yerinde oturmuş. Ama biz yeter ki doğru inanıp doğru anlayalım. Evet. Şimdi en son mesele ne kaldı? Cin insana aziyet verebilir mi? Cin insana istese aziyet verebilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, yemeğlerinizi kapatın. Cin aziyet vermesin, karıştırmasın. Onu. Her zaman yemeğin üstünü açıp koymak mekruhtür. Çünkü cin abes edebilir onunla. Anlatabildim mi? Her zaman kapatacaksın. Yani üzerine bir kapa koyacaksın. Yoksa bir kağıdı böyle üzerine koysan yemeğin, bir peçeteyi koysan bile olur. Bardakı bardağın üzerine kapatacaksın su var ise su varıysa. Yani de olmasa bile bir şey koyacaksın üzerine. Bir kalem gibi bir şey, ağaç çubuk da koyabilirsin üzerine. Onu koydun bir şey yapmaz. Bir rivayette de Resulullah diyor senede bir sefer bir illet var. Böyle yer üzerinden geçer. Hangi kabaçuk oldu ora konar. O çubuğu koysan ora giremez. Cin gelir malımızda yediğimizde içtiğimizde abes yapabilir. Onun için biz bu konuda da tedbirimizi almamız lazım. Bu bir ö, özellikle piş, pişkin olan yemekler yani direkt yiyoruz o yemekleri. Onları yapacağız? Üzerini kapatacağız. İyidir cin insanoğluna aziyet verebilir. Evet insanoğluna aziyet verebilir. En büyücü aziyeti nedir? İnsanoğlunun içine girer. He? oğluna cin ne yapar? İçine girer. İnsan oğlunu ne yapar? Sara hastası olur bu sefer. Çarpılır Diğerler cin çarptı. İşte bu doğrudur. Bu var. Ayetten de, hadisten de sabittir cin çarpması var. Ehli sünnet bu konuda ittifak etmişler. Bu gözden görülmüş, tarihte bir ispat olunmuştur. Tıp da bucunu münakaa ediyor. İnkar etmiyor. Ama tıp dinlemiyor. Olan üstü bir şeydir. Bilinmeyen bir illettir diyor. Tespit edemiyor. Tespit edememesi cine ikrar etmesidir. Yani şimdi sende bir kanser oluyor. diyor hücrelerin bozulmuş bu kanserdir ondan dolayı öleceksin. Bu illeti tespit etmektir. Ama birçok hastalıkta bu sarah hastalığında özellikle cin çarpmada tespit edemiyor. Alimler diyorlar cin aziyet verebilir. İçine girer belki seni çarpmaz ama kanser hastalığına da sebep olabilir. Nedendir? Hücreyi girer içeride bozar. Resulullah diyor ki şeytan kanınızda yürüyor. Şeytanda o kabiliyet var. İçeriye girer hücreleri bozar. Erçeğin yumurtalığını şey yapar, menilerini ne yapar? Öldürür. Onun için çocuğu olmaz. Kadına aynen bu şekilde rahmına tedahül edebilir. İstese yapabilir bunu. Ama cinin insanoğluna girmesi Böyle keyfi değil. Bu bardak suyu kaldırdı, içti bıraktı. Böyle değil. İnsanoğluna girmesi hayatına mal olması diye demektir. Yani bir cinin bir şansı var. Bir sefer bir insana girebilir. İkinci sefer giremez. Onun için çıksa insanoğlundan ölüme mahkum olur. Onun için cin çıkmayı istemez insanoğlundan. Hatta onu ne çıkartır? Sadece bir salih insan Kur'an onu yakacaktır. O cin çıktıktan sonra muhakkak Ölür. Yani zayıf düşer, zamanla ölür. Evet, onun için cin, eğer keyfi olsaydı hepimize hepimize girerdi, hepimizi e, şey yapardı, e, harcılardır. Ama onun için giremez. Kime girer? Kim, kimiyle çok düşmanlık yapmışsa, zıt zıddolmuşsa o da nedir? Sen onun oğlu, çocuğunu öldürürsün bilmeden. Mesela sıcak su döküyoruz. Niye dökerken dersin Bismillah. Belki orada cin var, onun üzerine geldi, yakarsın onu, bu sefer intikam alırsan. Evet, onun için cin, yende yani aşk olur, yende yani vesaire, bu konudan girer. Bu da Bakara surası 175 ayette Allah Teala diyor ki, Riba, faiz yiyenler sanki kıyamet gününde kakar çan, ha? gününde yerden deli gibi gögerir. aklı mecnundur. dengesiz göger, şey olur işte burada neye یانسی <الْمَسِّي> Şeytan nasıl bir insana messe eder girer içine? İnsanı korkar, sarı hastası olursan kendinden geçiyorsun, aynen öyle yapar diyor. Oradan alimler diyorlar ki, işte bu cin nedir? Şeydir, cirer. E, Kurtub'u icma'i naklediyor, İbn-i Kesir icma'i naklediyor. Bütün alimler bu konuda hiçbir şeyleri yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki, Allahümme inni uzbike mine tereddî. اللہم سنہ سہل کھچ دختن ول حرمی یا شل و حرقی بول مختن و حرقی حبت انی شیتھان سن سہلم شیتم اسنا سندہ جرسن حبت انی جرسنکھ سائتھن جن و Şeytan, ölüm aslasında bir mümini son nefeste şaşırmak için cin ve ins şeytanlarını gönderir. Cin şeytanları gelirler, sana öyle şeyler söylerler, budu budu diyenler kulağında. Hatta la ilahe illallah demeyeceksin. İns şeytanları da kimdir? Senin çoluk çocuğundur. Onları gönderir. Onlara gelir, bu da budu da ağlayın babanız ölüyor. Ha? O sefer halbuki ne demeler lazım? Ya baba, ya kardeş... Ya amca, de la ilahe illallah. Ona yardımcı olacaksın. La ilahe illallah unutmasın desin. Son nefesi la ilallah'tan gitsin. Ama sen ne yapıyorsun? Başına çalıyorsun, bağırıyorsun. Yazık oldu baba. İşte şeytan, ins ve cin toplanır. onlar Resulullah neye sığınır? allah Teala'ya sığınır. Evet. İşte alimlerimiz icma etmiş bu konuda. Cin, insanın şeyine girebilir. İyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy girebilir ve e, aziyet verebilir, hastalık verebilir. Bu hepsi şeyde ehl-i sünnetin şeyinde sabittir. Ama alimler diyorlar sebebi nedir cirmesini, ne bırakır cirmesine ona da bir göz atalım. Çünkü bu sebepleri bilsek tedbiri elden bırakmarız. Bunlar da nedir? Birincisi insan Rabbinden uzak olsa dedik ne olur? Cin gelir, ona musallat olur. Bu ayette okuduk metinde انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سلطanı kimedir Hangi bu Nahil suresinde diyor ki Allah Teala diyor ki insan şeytanın vesvese bu nerededir Allah Teala ile bir anlaşma yaptı tabir caiz ise kim iblis beni attın ebedi ebedi ataşa attın beni Ebedi rahmetten kaldım beni. O zaman ben senden bir ricam var ya Rabbim. Beni öldürme. Kıyamet gününe kadar. Ne için? İstiyorum Adem'in oğlanlarını, çocuklarını, zürriyetini yoldan çıkartayım. Adem yüzünden atıldığım için ben de onun zürriyetine zerel verebilirim. Eydi niye demedi Adem'i yoldan çıkartayım? Çünkü Adem artık çıkmaz yoldan. Adem tüm mesele tamam. Adem nebidir? اللہ تعالیٰ اوبے قبول اوبید اما شیتھان اومیدین چیس مدد زینا افترد اما بیس رش شرکت وقت جنہ yoldan çıkartır. Mümin ölmesin ama burada ne diyor? سورہ e, سندہ انه ليس له سلطانا على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون سلطانی yoktur hakiki mu'minlere illa ibadial mukhlasun mukhlis kullara sultani yoktur Allah hakkıyla tevekkül eden ayetleri okuyan hadisleri okuyan bismillah diyenine var he şeyi yoktur ama kimidir innama sultanu alal ladina yatawallunuhu kim şeytana uysa Ona cücü yeter. E ben şeytana uymuyorum ama geliyor bana. Ha, sen unuttun şeytana uydun işte. Tedbir elden bıraktın şeytan bıraktırdı seni. Yoksa niye unutuyorsun? Şeytan bırakır. Onun için Allah-u Teala'dan uzak olsan ne olur? Şeytan sana musallat olabilir. İyidir ikincisi Allah'ın zikrini unuttun. Kalbin zikirden kalbin, cismin, aklın Allah zikrinden uzak ise, ne olur? شاہیان şeye, نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُشُهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاشِقُونَ Allah'ı unuttular. Allah da onları nefislerine bıraktı. Onlar da fasıklardiler. Bir de diyor ki, yalnız kalmakta kalmaması lazım Musulman. Hiçbir zaman yalnız kalmaması lazım. Çok yalnız kalmak iyi değil. Şeytan seni gaflatablar. Onun için çok böyük alimler bakıyorsun zindanda kaldıkları için yalnız bazı evhemler gelmiş, onu da kitaplarına dökmüşler. Onun için tasavvufta halvet var. O halvet nedir? Aslında şeytanın bir yoludur. Kırk gün girer, halvete çıkmaz. O da halvetin şerti var, Sübhanallah. Tam kriterlerini şeytan kurmuş bular için. Yani halvete gireceksin, karanlık olsun. Ç karanlık olsun. Ç kırk gün çıkmayacaksın. ha e, Az yiyeceksin, çıkmayacaksın, oturacaksın, Orada zikri güve yapacaksın. Ondan sonra ne gelirse ne evhemler gelir. İşte ondan sonra halvetten çıktıktan sonra sen ermiş olursun derler. Halbuki ermiş diye bir şey yoktur. Şeytan gelir ona size şey yaparlar. E, halvette de e, bazen tabi o ayrı bir meseledir. E, i̇nsanı keserler gözünün önünde cinler. Korkuturlar seni. Ne, ne, ne kadar kalbin katıysa O kadar onların işine gelirsin. Hatı değilse sen o halüvetten mecnun çıkarsın. Meczup çıkarsın. Bunlar var. Biz bunları görmüşüz. Yani ben şahsen yaşadım. Bizim memlekette bunları gördük. İşte yalnız kalmak çok şeytana melzemedir. Onun için musulman hiçbir zaman yalnız kalmaz. Delil nedir hoca dersiniz? Delil Allah-u Teala beş vakit cemaat namazı vermiş sana bak. 5 vakit cemaate gideceksin. Musulmanlardan yalnız kalma. İslam dini toplumsan dinidir. Yok ben çekmişim dağın başında, ben romantikim, öyle yalnız severim falan düşünüyorum. Böyle bir şey İslamiyet'te yoktur. Evet. Dördüncü, e, kadın, e, özellikle kadınlar, e, kadınlara daha fazla cin musallat olur. Neden? Çünkü kadınlar süslenirler, püslenirler, Allahu u Teala'yı zikretmezler. Ne olur bu sefer? Şeytan musallat olur. Orada bir cinni var, fasiktir yen kafirdir. bu kadını görürler. O ona aşık olur. Fitnelenir. Gelir bu kadına. Yani aziyet verir. Yani içine girer. Ne olur? Cinlenir. Bugün de çok kadınlar var. Biz tanıyoruz. Musulmanlardır da. Ama cinlidirler. Neden cinlidirler? Tabi bu cinin hafifi var. Katısı da var. Bazı sara gibi olur. Bazı yok. Olmaz. Ama rüyalar görer. E, vesvesesi olur. E, canı sıkıntısı olur. Kur'an dinleyemez. Hafifi de var. Katısı da var. Özellikle kadınlar Birçoku tabi biz evlerinin içini bilmediğimiz için ama kitaplarda anlattıklarına göre birçok kadın var. Allah korkusu olmasa yani çocuktur, yeni kalkıyor, gençtir, yani aklı selim değil, yani e, ehli havadır, ehli şehvettir. Her zaman aynanın önünde süslenirler, püslenirler, yani çırıp çıplak, yani iç çamaşırda duralar. Çok var böyle kadınlar, bunlara daha çok musallat olur şeytan. Evet. Ee, ondan sonra diyor ki şeytan nasıl sana musallat olur? Allah Kur'an'ından uzak olana şeytan muhakkak musallat olur. Yani en güzel melzeme bir tane Resulullah diyor bir tanenin çözüşünde Kur'an ezberi yoksa aynen bir harabaya va benzer. Evdir ama harabadır derce olunmuş. İçine girsen vahşettir. O kalp öyledir. Onun için hiç Kur'an dinlemesen hiç Kur'an okumasan sen kapıyı araladın. Ne için? Ne için? Şeytan için. Ee, e, hatta alimler diyorlar ki bu Avrupalıların maalesef bir adetleri gelmiştir. Gece yatarken iç çamaşırla yatırlar. Bu da 13 hiç Avrupalıların bir çoğunda böyle bir şey var. Bu da Musulmanda en yakışıklı kalmaz. Hem de musallat olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ins e, cinnin gözünden kurumak için, sütre çekmek için Bismillah dersin. Onun için sen Bismillah deyip elbiseni gireceksin. Demedi Bismillah deyip elbisesiz uyuyacaksın. Yani elbisesiz uyumak nedir? Bu Musulmana yakışmaz. Musulmanın sıfatından değil. Var bu Avrupalılarda bizim de sağolsunlar internet, televizyondan badeti de taşıyorlar. Ondan sonra hocam suyu oku, hocam başıma oku, nedir? İşte cinliyim filan. E tabi sen vermişsin. Evet, banyoya e, banyoya e, tuvalete, yani öyle yerlere besmelesiz girmek nedir? Cine aday olmaktır. E, cima aslasında karı koca aynen besmeli olmadan şeytan musallat olması çok güzel e, mümkündür. Bir de e, alimler diyorlar, bir şeyden korksan O şey sana musallat olur. Bu kaidedir. Bunu Avrupalılarda diyor. Psikoloji bir meseledir. Ve bil fiil cinin gücü insanoğluna yetmez. Ama sen korksan ondan senin üzerine gelir. Bak bir karanlık yere girdin. Kalbine bir vehim sarar. O sen biliyorsun bu oda boştur ama kimse yoktur içinde. Ama kalbine bir vehim saldı. Bu sefer sabaha kadar uyuyamazsın. Hat bir her tıkta dersin oldu? Ne oldu? Büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür. Bu şeytanın vazifesini. Onun için korkmasan ondan o sene hiçbir zerel yapamaz. Sıcak suyu dökmek özellikle tuvaletlere, yani yer yarıklarına. Alimler diyorlar bu ne? Zinin musallatıdır. Çünkü orada yuvası olduğu için onu rahatsız edersin. Evet vesaire meselelerden ilgili bazı hayvanları öldürmek özellikle geceler. Geceler, gece dışarıda ilan öldürmek yani çelik öldürmek bunlar nedir? İhtimal olabilir cindir. Cini öldürdün senden gelir intikam alır. Yani onun çocuğunu öldürdün. Yani, onu. yani de cilden cinin şeyi de nedir? Ee, musallat olması şeyden olabilir sana ee, sihirden sihirbazlar cinleri kullanıyorlar. Mesela sihirbaz o cini gönderir diye git filana musallat ol. Bu da olabilir. Ama bir insan tedbiri elden bırakmadıkça Allah'ın izniyle eden oların hiçbir silahı Musulman'a işlemez. Bu Allah-u Teala söz vermiştir. Ne zaman vermiş? Ne zaman iblise söz verdiği asnada seni bıraktım ama muhlis kullarıma beni hakkıyla tevekkül edene nedir? Senin sultanın yoktur. Evet cinden nasıl kuruluruz? Bu kitap. Evvel Allah bu kitabı okusanız cinden kurulursunuz. O da nedir? Duaları yapacaksınız. Ayette مومن surasında قُل رَبِّ عُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاتِينِ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضَرُونَ Bunu Resulullah sura çok diyermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Bismillah diye eve girerken yemek yerken eş, eşinle yatarken evden çıkarken tuvalete girerken elbiseni sona yırtan hepsinde diyersin Bismillah Bismillah dedin Kurtarırsın. Sabah akşam ayetel kursu İhlas felak, nas. Bu muminin olması, olmazıdır. Nasıl üç fasıl kahvaltı önleyme, akşam yemen unutmuyorsun? Bunları da unutmaman lazım. Bunları unutmadıkça daha dualar var tabi. Zamanımız kalmadığı için söyleyemiyoruz ama yan burada bulursunuz. Bu kitap çok dataylı bir şekilde hem cinnin meselelerini anlatıyor hem ondan kurulma yollarıdır. Kitabın adı öyledir zaten. Bir de olmadıysa Hüsnülmüslim kitabında sabah akşam zikirleri ve onun gibi bir sürü e, hadisler var. Oları insan okusa sabah akşam Allah'ın izniyle zinin e, hiçbir şekilde insan insanoğluna musallat olmasına imkanı yoktur. Bir de arkadaşlar en önemlisi insan Allah'tan gafil olmasın. Allah'tan gafil olsan insan başında elinde tetik bir düşman var. Bunu bileceksin. Biz dedik bizim üzerimize bak salih musulman beş vakit namazında niyazındasın, halal haram biliyorsun bunun üzerinde ellerinde tetik cinniler var dolaşıyorlar. Her anda gaflata düştün seni vuracaklar. Ama diğer dalmışlar çemerden aşağıya onlar için önemli de istedikleri zaman onlar kullanırlar. Kalanı Kaçanı tut kalan maldır. Bu matotla şeytan da amel ediyor. Evet Allah hepimizi bütün musulmanları ve zürriyetimizi cinnen ve kötülüğünden ve şerrinden bizi ve bütün musulmanları kurusun. Özellikle son nefeste bizi şaşırmasın. Olara teslim etmesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.